1212, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, amellerin en üstünü hangisidir, sorusuna cevap vermeleri, evet, adamın biri Hazreti Peygamber'e amellerin en üstününü sordu, Hazreti Peygamber, namazdır, dediler, adam, sonra hangisidir, diye sordu, Hazreti Peygamber yine, namazdır, buyurdular, adam bir kere daha, sonra hangisidir, dedi, Hazreti Peygamber bu kez de, namazdır, karşılığını verdiler, adamın sorusunu tekrarlaması üzerine Hazreti Peygamber, Allah yolunda cihad, Hayattır, dediler. Bunun üzerine adam, benim annemle babam hayattadırlar, dedi. Hazreti Peygamber de ona, o halde sana annenle baban hakkında hayır emrediyorum, buyurdular. Ancak adam, seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bu kadar üstün bir amel olan cihat için onları terk edeceğim, dedi. Hazreti Peygamber, sen bilirsin, istediğin gibi yap, buyurdular.